Allahü ve Ala Ali ve Sahib-i Ejmeğin. <gülüyor> Allahum mağlemne bima yinfagona ve infagna bima mağlemtena. İnnek, Allah kulli Şeyin Kadir. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde ilmin faziletini sizlere anlatacaz. Allah Teala.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 mücadele suresi veya mücadele suresi 11. ayete şöyle buyuruyor Euzubillahimine şeytanirracim Yerfe'illahüllezine amenü minkum vellezine utul ilmede racat Allah sizden gerçekten samimi bir şekilde iman edenlerin iman edenleri ve kendilerine ilim verilenler yani alimleri, ilim ehlini Derece bakımından Derecelerle cennetteki makamını Yükseltir Yüceltir Veya yücelsin Başka bir ayette Yine Daha suresi 104, 114. ayette Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Eûzu billâh mine şeytânirracîm Ve kur rabbi zidni ilme De ki Rabbim benim ilmimi artır İlmimi ziyadeleştir Evet, şimdi belki e, dikkatinizi çekmiştir kardeşlerim, e, ayetleri okurken besmele çekmiyorum. Alimler diyor ki, biz e, Usulü Fakültesi kıraat bölümünü okuduğumuz için, e, ayetleri e, sure başlarında eğer bir kimse kıraata başlıyorsa, Eûzü Billahi Mineşşeytanirracim dedikten sonra, Bismillahirrahmanirrahim der. Ama, bir surenin ortasından başlamışsa veya bir ayeti okumuşsa herhangi bir ayeti surenin başında olmama kaydıyla bu takdirde Eûzubillahimineşşeytanirracim der sadece Bismillahirrahmanirrahim demez. Çünkü surenin başı değil burada. Ve Ali Muaviye anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye radıyallahu göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Men yuridillahu bihi hayra yufakkihu fid din. Allah her kimin hakkında hayır murad ederse, hayır dilerse onu dinde bilgili kılar, fakih kılar. Yani bir kimsenin Bilgili olması, dinde bilgili olması, alim olması, ilim ehlinden olması Allahu Teala'nın o kimse hakkında hayır dilemesi demektir, mu murad etmesi demektir. Hadis muttefakun aleyh'tir. Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettiği hadistir. Buhari hadis numarası 71, Müslim hadis numarası 1037. Ve Ali'den radıyallahu anhu dedi ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Ebû Derdadan rivayet olunduğuna göre Allah ondan razı olsun. Dedi ki: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işittim: "Kim bir ilim peşinde bir yol izlerse, Allah ona cennete bir Her kim bir ilim öğrenmek amacıyla bir yola girerse, buradaki ilimden kasıt dini ilimlerdir dini ilimleri, dini ilim öğrenmek amacıyla bir yola girerse allah Teala o yola girmiş olduğu o e, yol ve e, ilim vesilesiyle onu o kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Yani cennetin yolunu o kimseye kolaylaştırır. Ve innel li <Sessizlik> talibil ilmi Şüphe yok ki melekler, Yaptıklarından razı oldukları için ilim talebesine ilim öğrenen kimseye kanatlarını kol kanat gererler. Buradan meleklerin ilim talebesine kol kanat germesi demek, onların ilim meclislerinde bulunması, onlara o ilim talebesine istiğfarda bulunması demektir. Yani Allah'tan bağışlanmasını dilemesi demektir. Yani Allah'ın adının anıldığı şu meclislerde, Melekler hazır bulunur. Orada bulunan herkese Allah'ın bağışlanması için yalvarırlar. Böyle büyük bir nimet. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ, كل شَيْءٍ حَتَّ الْحِيْتَانُ فِي ma <الْمَى> Yine öyle alemin mükafatı öyle büyüktür ki kainattaki her şey onun için Allah'tan istiğfarda bulunur. Allah'tan bağışlanması için yalvarırlar. Hatta Sudaki balıklar bile o kimse için o kimsenin bağışlanması için Allah'tan istiğfarda bulunurlar. Sudaki balıklar bile. Ve al alime ala'l abidi kefdlil kameri ala sa'iril kawakeb. Alemin fazileti alimin abide yani kendisini ibadete veren kimseye üstünlüğü fazileti ayın diğer yıldızlara Fazile üstünlüğü gibidir. Ay nasıl gökteki ay yıldızlara üstün ise işte alimin de fazileti kendisini ibadete veren kimseden üstünlüğü gibidir. O kadar üstündür. Ve innel ulemae varasetul anbiya. Şufa yok ki alimler nebilerin peygamberlerin varisleridirler. Ve innel anbiya inel anbiya lem yevarrathu dinaran ve la dirhama. İnnma <gülüyor> varesul Nebiler de ne bir dinar ne de bir dirheme miras olarak bırakmışlardır. Onlar ancak ilmi miras bırakmışlardır. Yani kendilerinden arta kalan geride bıraktıkları sadece ilimdir. Femen akazuhu akaza bi vafer bi hazin Her kim o ilimden o nebilerin peygamberlerin bırakmış olduğu ilimden bir nasip alırsa, yani ondan bir şeyler kaparsa, gerçekten o nebiilerin mirasından büyük bir mirası kapmış olur, diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmiş kardeşlerim. de hadisin sahih olduğunu belirtmiş. Evet, burada ne anlıyoruz kardeşlerim? İlim ehlinin, ilim talebesinin faziletinin ne kadar büyük olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisinden anlıyoruz. Yine ilim ehlinin, ilim talebesinin faziletiyle ilgili başka bir hadis. An Ebi Hurayrata radiyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebu Hurayra'dan rivat olunduğuna göre Allah ona razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza mâtel insanu in qata illa min thelâthin. İnsan öldüğü zaman başka bir rivayette de Adem oğlu öldüğü zaman bütün amelleri kesilir. Yani buradan amellerinin kesilmesinden kasıt amellerinin sevabı kesilir. Ancak şu üç şey müstesna, şu üç şeyin amel ameli sevabı devam eder. Nedir onlar? ellemin sadakatin cariye. sadaka icare, okul çeşme. Müslümanların istifade edebileceği bir şey yapıp da onu Müslümanların istifadesine sunduğun takdirde o eserden Müslümanlar istifade ettiği sürece senin amel defterin açık kalır. Kabirde öldükten sonra amel defterin sürekli hayr-ı hasenat yazılır amel, amel defterine. اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ veya istifade edilen ilim bundan kasıt ya kitap telif edersin, ya kitap bastırırsın, ya ilim talebesi yetiştirirsin, ya da ilim talebesinin yetişmesine katkıda bulunursun. İşte böyle bir iyilik yaptığın zaman, o ilim talebesi, o ilmi yaydığı sürece, veya o, ya, basılmasına veya yazmış olduğun kitabın, kitaptan Müslümanlar istifade ettiği sürece, amel defterin açık kalır, sürekli hayru hasenat yazılır. Mesela Buhari, Müslim, Kütüb-i Sitte alimleri, kütüb, e, diğer tefsir alimlerinin yazmış olduğu eserler, bütün Müslümanlar asırlardır istifade ediyorlar ondan. İşte bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği bu kimselerden bir tanesidir. Üçüncüsü, اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَهُ Veya arkasında bırakmış olduğu salih evlat, hayırlı evlat, kendisine dua eden hayırlı evlat, babası, babası için sürekli dua eden evlat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisinde kul cennete girdiği zaman allah Teala ona cennette yüksek bir makamı gösterecek. Burası senindir diyecek. O kul istigrap edecek, şaşıracak. Ya Rabbi ben bunu işleyecek bir amel yapmadım dünyada. Öyle bir amel işlemedim ama nasıl oldu da nasıl oldu da ben bu makama sahip oldum ya Rabbi diyecek. Allahu Teala diyecek ki geride bırakmış olduğun salih evladın sayesinde buna ulaştın. Bu makama ulaştın diyecek. Yani kişinin arkasında bırakmış olduğu salih evlat onun makamının yükselmesine vesile oluyor kardeşlerim. Arkandan Allah'ım baba affet, Allah'ım anne ve baba affet. Senin ardından dua ettiği sürece senin amel defterin kapanmıyor. Sürekli Hayır, hasenat yazılıyor. Ve cennetteki makamın yükseliyor. Allah hepimize böyle salih evlatlar bırakmayı nasip eylesin. Amin. Hadis Müslim'in rivayeti kardeşlerim. Müslim e, Müslim'deki, sahih Müslim'deki hadis numarası 1631. Evet. Bu ayetlerden ve hadislerden neyi anlıyoruz kardeşlerim? Öncelikle şer'i ilmin yani dini ilmin dindeki önemi makamı mevkisi çok büyüktür öyle ki Allahu Teala bu ilmi öğrenmeye bizleri teşvik etmiş okuduğumuz ayetlerden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde zikrettiğimiz hadislerden ve daha nice hadislerinden ilim öğrenmeye, ilim talep etmeye bizleri teşvik etmiştir Ayrıca Allahu Teala ilim ehlinin faziletini Kur'an-ı Kerim'de zikrettiğimiz ayetlerde olduğu gibi başka ayetlerde de bizlere beyan etmiştir. Yine ilim talebesinin, ilim talep etmenin Allah'a yaklaştıran en faziletli ibadetlerden, amellerden olduğunu Ayrıca cennete girmenin en büyük sebeplerinden birisi olduğunu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zikrettiğimiz hadisinden anlamış oluyoruz kardeşlerim. Çünkü bir insan ilim öğrenmekle, ilim talep etmekle Allahu Teala'yı daha iyi tanımış olur. Çünkü biz günde 5 vakit namazlarımızda ne okuyoruz kardeşlerim? Fatiha Suresi'ni okuyoruz. Ne diyoruz o Fatiha Suresi'nin sonunda? İhdinas sıratal mustakim. Ey Rabbim beni dost doğru yola ilet. İhdinas sıratal mustakim. O dost doğru yol nasıl? Nasıl bir yol? Sıratal lzîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerin kimseler. Kimlerdir onlar? El enbiya ve ve şehada ve sıddıkîn bu kimseler. Efendim ve evet. O dört sınıf insanlar. Onların yoluna bizi iletiye yalvarıyorsun günde 5 vakit. Ardından sure ayetin sonunda gairil bir aleyhim kendilerine gazap olunanların değil. Onlar nasıl yapıyorlardı? Bildikleri halde bilimleriyle Amil olmayanlar. Kimlerdir onlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri beyan ediyor. Yahudilerdir diyor. Bildikleri halde amel etmediler. Başka وَلَا diyoruz. Dallin de Hristiyanlardır. Bilmeden Rablerine iman, e, ibadet ediyorlar. Cehalet üzere Allah'a ibadet ediyorlar. İşte bir kimse Allah'a bilerek ibadet ettiği zaman günde beş vakit dua ettiğimiz وَلَا دَّعْلِينَ dediğimiz o kimselerin sınıfından olmamaya Allahu Teala bizi muvaffak ediyor. İlim öğrendiğimiz zaman. İşte bir kimse ilim öğrendiği takdirde Allahu Teala'yı daha yakından tanır, daha iyi bilir, ibadetlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiği şekliyle ihsan derecesinde yerine getirir. İhsan neydi kardeşlerim? Bilen var mı? Naci? En te'budallâhe ke'enneke terâh. Yani Fe'inlem te, fe tekun terâh. Fe'innehu yirâk allah Teala'ya seni görüyormuşçasına ibadet etmendir diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İhsan bu da zirvesidir. allah Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmen. Sen onu görmüyorsan dahi o seni mutlaka görüyordur. İşte bir kimse ilim bakımından arttığı zaman, ilmi arttığı zaman, allah Teala'yı daha iyi tanıdığı zaman... Allah'ın emir ve yasaklarını daha iyi bildiği zaman o zaman Allahu Teala'ya daha iyi bir şekilde, daha güzel deliliyle ibadet etmeye başlar. Aynı şekilde kardeşlerim, ilim öğrenmekle bu dini ayakta tutmuş olur. Hristiyanlar ve diğer batıl dinler gibi cehalet üzere ibadet etmez. Dinini yıkmış olmaz. Çünkü ilim öğrenmekle, gerçek ilmi öğrenmekle Dini ayakta tutmuş olur bir Müslüman. Bu vasıflarından dolayı ulema, alimler Nebilerin varisleri olmuşlardır. Nebiler insanlara hadislerde de zikredildiği şekilde insanlara ilimden başka bir şey miras bırakmamışlardır. O ilmi alan kimse, o ilimden nasibini alan kimse, gerçekten alimlerin, nebiilerin bırakmış olduğu o mirastan büyük bir pay almış olurlar. Yine ilim öğrenen kimsenin faziletini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i zikrettiğimiz hadisinde belirttiği gibi, her kim ilim öğrenirse, Allahu Teala'nın o kimse hakkında hayır dilediğine delalet, delalet eder. Peki bu ayetlerden ve hadislerden ne istifade ediyoruz? İlmin ve alimlerin faziletinin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleminde belirttiği gibi alimler, nebilerin varisleri kılınmışlardır. İkincisi, dinde fakih olmak, dinde bilgili olmak, allah Teala'nın kulu hakkında hayır dilediğine delalet eder. Üçüncüsü, ilim talep etmek, cennete girmenin sebeplerinden bir tanesidir. Dördüncüsü, insanın en hayırlı miras bırakacağı şey, faydalı ilimdir. Çünkü onun ecri, mükafatı insanın ölümünden sonra da devam eder gider. Verdiğimiz, verdiğimiz örnekte olduğu gibi Buhari ve Müslüm'ün ve diğer İslam alimlerinin arkalarında bırakmış oldukları en hayırlı, en büyük miras ilimdir dedik. O ilmi de bütün Müslümanlar yıllardır, asırlardır ondan istifade ediyorlar. Evet. Dersimizi burada bitiriyoruz kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Emin hocam bir siyerle ilgili bir şeyler anlatacaksa ona dersi bırakalım. Ve ahiru da'vana enil hamdü lillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmein. Hocam bu doktorluk, mühendislik, öğretmenlik aynı ilmizledik değil mu? Tabi o da hayırlı bir ilim. Müslümanlara, Müslümanlara yardım etmek, Müslümanların ihtiyacı olan bir konuda onlara o ilmi öğrenmek güzel ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki müjdesinden kasıt şer'i ilimdir. Öyle mi ya? Bu selamünaleyküm.